evre yinevel ahirm muhammed'in ve alihi ve sahih ecmai hemen tebi ahhu bir ihsan'in ilah yer bit din emma va mu egühel ihlam ve inhammedallahu aleyhi ve aleyhi ve sellinden kes e şervel umur muhtefatı ha ve külle muhtefetin bir Tekullü belaletü vesahiha finnar ve bi senel muttasile ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Ennehu kâl: Ashabü'l bid'eti kilabun'nar sadakara sallallahu limâ kâl el Aziz ve muhterem cemaat-i Değerli kardeşlerim, Muhterem müslümanlar, Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, lütfu, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Allahu Teala Hazretleri cümlenizi iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Burada annanevi olarak Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini Gümüşhaneli Hocamız Cennet Mekan Ahmet Ziyardin Hazretlerinin "Ramuzül Ahadis isimli eserinden okuyarak taallüm ve teseyyüz ediyoruz. Okuyacağımız hadis-i şerifler bu hafta 72. sayfanın 5. hadisi şerifi ve devamı. Bunların tabi okunmasına, izahına başlamadan önce Evvela ve hasreten Peygamber Efendimiz muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu pakine biz aciz naçiz ümmetlerinden şu toplantımızdan aciz, naçiz bir hediyeyi Kur'an'iye olsun diye, ruhu Pakine melekler göndersin, İslam eylesin, İsa eylesin diye. Ve onun mübarek alimin, ashabının, etbaının, ahbabının, ihvanın diye tabir ettiği e, mübareklerin, sair Enbiya ve Mürsellinin ve cümle Evliya Allah-u ve hasreten Sadat ve Meşayih turuk Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Muhtaza'dan hocamız, şeyhimiz Muhammed Saidi i Bursevi Hazretlerine kadar, Turuk-u Aliye'lerimiz silsile, silsilelerinden güzeran eylemiş olan Sadat ve Meşayihimizin ve hülefasının ve müridânının ruhlarına hediye olsun diye şu beldeleri fethedip bize emanet ve yadigar bırakmış olan Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye. Bu beldelerde methum bulunan, adları bilinen bilinmeyen, Enbiyaullah, Evliyaullah, Sahabe-i Kiram, Salihler, Fatihler, Gaziler, Şehitler, Müminin-i Müminat, Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına hediye olsun diye ve haseten uzaktan yakından zahmet edip, heves edip, arzu edip, buraya bu dersi dinlemeye gelen siz sevgili, kıymetli, fedakar kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün Müslüman geçmişlerinin, sevdiklerinin, yakınlarının, arkadaşlarının, dostlarının ruhlarına hediye olsun diye şu camiyi bina etmiş olan İskender Paşa Hazretleri'nin ...ve bu camiden güzeran eylemiş... ...e'imma hutaba müezzinin... ...vaizin... ...cemaat-i kiram... ...efendim... ...ve çevresinde methum bulunan... ...mevtanın ruhlarına hediye olsun diye... ...biz yaşayan Müslümanlar da... ...ömrümüzü gafletle geçirmeyelim... Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım... ...sevdiği kul olalım... ...huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varalım diye... Bir Fatiha, Üç İhlas-ı Şerif okuyup, o saydığımız geçmişlerimize hediye eyleyip, dersimize öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, 72. sayfanın birinci hadisi şerifi kısa dört kelimeden ibaret Ebu Ümame Hazretlerinden radıyallahu anh rivayet edilmiş olan bir hadisi şerifi. Bidat ne kadar fena imiş onu gösteren bir Hadis-i Şerif diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ashabul bid Bid'a. Bid'a, bid'at kelimesinin çoğuludur Arapçada. Ashab da sahipleri demek. Ashabul Bid'a bid'atların sahipleri bid'atın ne olduğunu birazcık izah edeceğiz. Bid'atların sahipleri tilab nar, cehennemin köpekleridir. İfadenin ağırlığına bakın. Bid'at sahipleri cehennemin köpekleridir. Yani cehenneme girecekler. Bir de hani insan olarak cehenneme girmez var. Bir de cehennemin köpeği lakabı daha da ağır bir ibare. Ne yapmışlar? Bunların kusurları nedir ki bu kadar ağır bir ifade kullanmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bidat ne demek ki? Bidat beda, itda Arapçada bir şeyi İcat etmek demek. Ortaya çıkartmak demek. Mesela Allahu Teala Hazretlerine de aynı kökten gelme bir sıfat var. Bedi us semavati vel arz denilir. Bedi us semavati vel arz Bu beda kökünden gene. Yani ne demek? Semavati ve arzı yani gökleri ve yeri var eden, icat eden demek. Allah Mübdi' de derler. İbda etmek. Yani ortaya koymak. Efendim, Allah kainatı yarattı mı? Amenna. Yani yeri göğü yaratan Rabbimiz. Ha, onun için sıfatı ne? Efendim, harakas semavatı vel ard. O da geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bedi'ud semavatı vel ard. Yeri göğü e, icat eden, yoktan var eden. Bu güzel mizamı ona veren. Bak, Yağmur yağıyor, yerden otlar bitiyor. Sular havaya nereden çıktı? Nasıl yağıyor? Nereden kim taşıyor? Ne hikmeti var? Su dediğimiz madde nedir? Canlıların işine neden yarıyor? Aklı durur insanı. Ansiklopediler yetmez Allah'ın efendim hikmetlerini, ibretlerini, hilkatlerini efendim yarattığı şeylerin esrarını, ahkamını anlama ne kadar alimse insan o kadar yanaşır. O kadar bir şeyler o deryadan biraz bir şeyler alır ama gene deryadan bir avuç bir şey almış olur. Yani Allah'ın o hikmetleri deryası efendim sonsuz bir derya. Allah'ın kudreti sonsuz. Bediü <gülüyor> semavati Yeri göğü yaratmış. Hem de ne güzel yaratmış. Allahu As senim halikin. Tamam. Allah icat ettiği için Bediü semavatı vel art <gülüyor> diyoruz. Peki insanların Bidatçısı ne demek? O da faktadak bir şey icat ediyor da dini bir hüküm hop diye ortaya koyuyor. E adam sen kimsin ya? Sen ne sıfatla ortaya böyle bir hüküm koyuyorsun ya? Ne oluyorsun sen? Niciliksin sen? Ne kadar aklın var? Kuşun beyninden biraz daha büyük beyni, insanın beyni ama e ne kadar büyük olursa olsun yani ne olacak gene? Ne kadar biliyor işte bak kadar kusurlu işler yapıyoruz. Bir şeyimizi yönetemiyoruz. Aman bugün pek açılacak gibi değil hava. Bir kendi işimizi yönetemiyoruz. Bir bakkal dükkanı açıyoruz. Bir evimizi yönetemiyoruz. Bir çocuğumuzu idare edemiyoruz. Yani bizim aklımıza ne oluyor? ve adam sen kim oluyorsun da dinde ortaya bir şey icat edip pat diye ortaya çıkartıyorsun? Olur mu öyle şey? Olmaz. Ee, bir şey ortaya çıkartmaya kalkarsa her insan. Ne olur? Bak bu camide elhamdülillah bu kadar kalabalık var. Bugün her biriniz bir şey çıkartın ortaya. Ne olur? Karma Karmakarış olur. Nasıl olacak? Hocam? Allah'ın emrine uyacak herkes. Kur'an'a uyacak. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyacak. Neden? E, Peygamber Efendimiz'i Allah elçi olarak göndermiş, kendisine selahiyet vermiş, ilim vermiş, il irfan vermiş, korumuş, yüceltmiş, takviye etmiş, ismet vermiş, günahlardan uzak tutmuş, kabiliyet vermiş, meziyet vermiş, fazilet vermiş, nur vermiş, her şeyi vermiş, vazifelendirmiş, sen benim namıma git, onlara şunları bildir diye vahyediyor, efendim, ilham ediyor, efendim, hakikatleri gösteriyor, rüyasında gösteriyor, aşikare gösteriyor, mucizeler vermiş, elbet. Selayetli, vazifeli, görevli, memur. Yani peygamber de Memur. Emre bulmuş kendisine Allah tarafından vazifeyi. Kendi, ben diyor kendi bildiğime, kendi başıma bir şey yapmam. Allah'ın emrini bildiriyor. Peygamber Efendimiz. Tamam. Kur'an'a uyarız çünkü Allah'ın kelamıdır. Peygamber Efendimiz'e uyarız çünkü Allah'ın elçisidir. Tamam. Sağlam işimiz. İlke sağlam tutamamız var. Kur'an-ı Kerim başımızın üstünde yeri var. Allah'ın kelamı. Allah buyurmuş. Galallahu tabareke ve ta aziz ve celil olan efendim yüce Rabbimiz şöyle buyurdu diyoruz. Akasılar duyuyor. Duruyor. Ya eyyü ele dedi. Allah-u Teala Hazretleri. Efendim Kütübü aleküm Oruç size farz kılındı. Tamam. Ramazan'da oruç tutuyoruz. Efendim velillahi alennasi hicrbeitemen bila Efendim işte gücü yeten insana efendim Allah hacı emretmiş. Hacca gidiyoruz. Zekat vereceksiniz baş üstüne. Namaz kılacaksınız baş üstüne. Temizleneceksiniz, akdeseceksiniz baş üstüne vesaire. Ne ne kadar sağlam bir yol, ne kadar güzel bir yol. Allah emrediyor, tutuyoruz. Resulullah bildirmiş, tutuyoruz. Peki sana ne oluyor be adam? Sen necilik oluyorsun? Kim oluyorsun ki dinde ortaya bir şey çıkartıyorsun? E çıkartsın. Olmaz. Çıkartırsa din karışır. Sağlam ile çürük karışır. Elmaların bile arasından çürüyenleri atıyorlar. Ötekilere çürüklük bulaşmasın diye. Sağlamın içine çürük konur mu? Konulmaz. O halde... Dinde bir insan kendi keyfinden, kendi aklından bir şey icat ederse çok fena bir şey yapmış olur. Allah'a iftira etmiş olur veyahut Allah'ın ahkamını karıştırmış olur. Veya Allah'ın dinini ekleme çıkartma yapmış olur, bozar. Ana yapısını bozmuş olur. Hasılı çok yanlış bir şey yapmış olur. E doğru olan nedir? Doğru olan Kur'an'a uymaktır, Resulullah'a uymaktır. Biz şimdi niye, niye hadis-i şerif okuyoruz? Her pazar günü 3 tane, 5 tane, 10 tane de olsa efendim peygamber efendimizin hadis-i şeriflerini öğrenelim de tutalım da doğru yolda yürüyelim diye yapıyoruz değil mi? Hem de ne kadar içimiz rahat. Ne kadar müsmain, ne kadar şeyiz efendim. bahtiyarız yani para veriyoruz, seviniyoruz. Zekat veriyoruz, sadaka veriyoruz. Oh yahu rahat ettim. Fakire bir iyilik yapıyoruz, rahat ettim. Gece uyku uyumuyoruz. Uykumuzu bozuyoruz. Yani bozan bozuyor. Rüya olmasın şey yapmasın da efendim insanlarla ona söylüyorum yani. ibadetler gizli. Efendim kalkıyor. Abdest alıyor. Uykusuz kalıyor ama mutlu oluyor. Sabah namazına geliyor. esneye esmiye yolda. 3 saati uyku uyumuş. E, uykusu var. Ötekiler gibi uyusa ya. Hayır. Uykumu keserim. Soğuk suyla abdesti alırım. Dır dır dır dır dır. Titreye titreye efendim camiye gelirim e ne çekiyorsun bu meşakkati sen git anlamazsın bunun bir başka tadı var Allah'ın emrine uymanın Resulullah'ın yolunda yürümenin öyle bir tadı var ki tariflere sığmaz tatmayan bilmez sıkıntı ama anlamazsın o sıkıntı gibi ama tatlı çok güzel arkası tatlı öbür tarafta herif içki içiyor kumar oynuyor dansöz seyrediyor bara gidiyor pavyona gidiyor zevki gibi görünüyor ama acı Sonu feci. Acı ve feci. Bizimki dertli gibi oluyor, sırtıntılı gibi oluyor, meşakkatli gibi oluyor, masraf gibi oluyor. Efendim negatif, cebinden para çıkıyor, acıyorsun vesaire. Ama güzel. İşte İslam'ın sağlam yolu bu. Kur'an-ı Kerim'in yolu, Peygamber Efendimiz'in yolu. Herkes bir küçücük bir milim ilave yapsa, bir milim Fazla değil hocam. Müsaade edersen bir itlik kadar bir ilave yapacağım. Bir milimcik bir ilave yapacağım Bak sen bir milimcik yaparsın, on kişi bir milimcik ilave yapınca bir santim eder. Yüz kişi efendim bir santim ilave yapınca bir metre yapar. Bin kişi şey yapınca şu kadar olur. Efendim bu kadar asırda bin rayından çıkar sapık bir şey olur dinin korunması için, as, asıl rayından çıkmaması için Kur'an'a sınsıkı sarılmak, Peygamber Efendimiz'in sünnetine sınsıkı sarılmak şarttır. Ondan milim şaşılmaz. Aynen yapılır. Hiçbir şey ilave edilmez. E ediyor. Bazısı efendim işte ekleme yapıyor. Çıkartma yapmak daha tatsız görünür de bak bu dini eksiltti. Dört reketi üç reket kıldı, bir reket eksik oldu. Allah sonra. Peki ben dört reketi beş reket yapayım olur mu? O da olmaz. Fazlalık da fena, eksiklik de fena. Ne emretmiş Allah? Dört emretmiş, dört kıl. Uyu dediği zaman uyu, uyan dediği zaman kalk, ye dediği zaman elhamdülillah ye, şükret, oruç tuttuğun zaman zaman dur. Her şeyi onun emrine göre yap. Çünkü kişi sevdiğine uyar. Kişi sevdiğine uymazsa, sevdiğine saydığıyla uymazsa, onun sevgisi, bağlılığı lafta kalır. Dinlemiyor, unutmuyor. Çocuk babasını dinlemiyor. Talebe hocasını dinlemiyor. Mürit şeyhini dinlemiyor. Olmaz. Öyle, öyle bağlılık olmaz. Denir. Uyuyacaksa. tam. Tabi, bidat sahipleri böyle dinde yeni bir şeyler çıkarttıkları için itikatta olsun, amelde olsun eksiklik olsun, fazlalık olsun dinin asli yapısı bozulacağı için bidat çok fena bir şey. Bidatın olmaması lazım. Sünnetin olması lazım. Sünnete uygun olması lazım. İslami yaşantının bidata kaymaması lazım. Onun için bakın tasavvuf dinin özüdür. Takva yoludur dinin yaşanışıdır. Tadıdır, tadıdır. Zevkli zevkli yaşanmasıdır. Ama tasavvuf zevki olduğundan, keyfi olduğundan, deruni olduğundan, efendim, insanın iç duygularıyla ilgili olduğundan, içinden şöyle kendi içinden öyle gelir, öyle yaparsın, ötekisinin içinden böyle gelir, böyle yapar, raydan gene çıkar iş. Öyle şey yok. Efendim rüyamda aksakalli birisi geldi bana şöyle dedi de şöyle dedi. Öyle şey yok. Yani tasavvuf da bu çeşit şeyler efendim olabilir. Adam rüya görür efendim seyiz duyar tat duyar lezzet duyar efendim şunu arttır vereyim bunu çoğaltı vereyim şunu daha çok yapayım ya sen bu işin inceliklerini bilmezsin. Arttırırsın, arttırırsın, arttırırsın, arttırırsın. Sonra yapamayacak noktaya gelince durdurursun, gerilersin. Ben öyle insanlar duymuşum ki, siz de belki duymuşsunuzdur ki, çok hızlı başlamıştır, çabuk yorulmuştur, namazı bile bırakmıştır. İşte, namazı da bırakmıştır, Efendim, yolunu da sapıtmıştır. Neden? Aşırılık da uygun değil. Peygamber Efendimiz ölçüyü tavsiye ediyor. İşte onun için dinin aslını tam öğrenelim. Tasavvufun keyifleri, zevkleri, meşeleri arasında ana çizgiyi kaybetmeyelim diye bak Yumuşhaneli hocamız oturmuş efendim Ramuzül ehadis isimli kitabı yazmış. Benim dervişlerim hadisleri okusunlar, ana çizgide kalsınlar. Sünnet-i seniyenin catti kübrasında dosdoğru yürüsünler. Eğri büğrü yollara ayakları kaymasın. veya şaşırmasınlar, yanılmasınlar diye yengeyi öğrensinler diye hadis okuyoruz. Bu çok güzel bir şey. Bunun kıymetini dini konularda derin olan insanlar bilir. Başkası bilmez de. Ya bu adamlar tabii yaşıyorlar. Ben başka bir grup biliyorum. Onlar şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar bilmem ne. İyi güzel de Peygamber Efendimiz nasıl yapmış? Gel bakalım seninle bir onu konuşalım. Peygamber Efendimiz eğer onların yaptığı gibi aşırı yapmışsa öyle yap. Yok peygamber efendimiz dengeli ölçülü yapmışsa, ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım ama işte bakın, evlenmişim, eşim var, yuvam var. İşte geceleri uyuyorum, işte bazı günler oruç tutuyorum, bazı günler tutmuyorum. Efendim, ha denge yolu, itidal yolu, kila tarafei kastil umuri zemimu diyor şair. Ne demek? Efendim, İfrat da tefrit de fena demek. İşin iki tarafı. Aşırılık da fena, gevşeklik azlık da fena. Hangisi güzel? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolu güzel. Kendisi güzel, huyu güzel, yüzü güzel, sözü güzel, hali güzel, efendim ibadeti güzel, sünneti seniyesi güzel. Efendimizin yolu en güzel. E çok şaşalı görünmüyor hocam. Ben bunu böyle parlak pırıltılı böyle pırlantalı elmaslı falan gibi görmüyorum. Ha işte bunun bu sadeliğinde bunun güzelliği. Efendim falanca binaya bakıyorum da efendim şöyle süslü böyle süslü bilmem ne bilmem ne filanca kumaşa bakıyorum da şöyle alacalı böyle şeyle. <gülüyor> o o basit insanların zevki. Gel bakalım kaliteli ipek kumaş nasıl oluyor? Gel Gel. <gülüyor> Halis yün çok pahalı kumaş nasıl oluyor? Rengini bir gör bakalım öyle cırlak renkler mi? Yoksa sade kibar renkler mi? O zaman anlar. Süleymaniye Camii mi güzel, mimari bakımdan, yoksa efendim sonradan yapılma filanca yapılmış? Gör bakalım. O mimar Sinan koca usta, o Süleymaniye Camii'ni yapmış. Ama ben de olsam ben de yaparım. Evet, sen yap bakalım da görelim. Yani o sade güzelliği mimarlar öve öve bitiremiyorlar. Amma sade güzel yapmış ha. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi için derler ki o, şi o şiir bir malzeme netice itibariyle şiir Allah adın zikri değerli evvela vacip oldur cümle işte her kula. Devam ediyor. E ben de söylerim ne olacak? Ne dedi? Allah adın evvela analım. Allah'ın adını evvela. Çünkü herkese işin evvelinde Allah demek vaciptir. İşte ben de böyle bir şeyler derim. Alırım elime kalemi. Ben de yazarım. Yazarsın ama herkes kaşık yontar ama sapını denk getiremez. Süleyman Çelebi'nin şiirine diyorlar ki bilenler, yani edebiyattan anlayan ustalar yani. Sehli mümteni. Sehli demek kolay. Kolay. Sehli mümteni. imkansız bir kolay. Kolay ama sen yapmak istersen yapamazsın. Yapamayacağın derecede. Yani sanatlar zirveye çıkmış, o güzelliği ağırbaşlı, vakur bir sadeliğin içine dökebilmiş, özenmeye, efendim şeye ihtiyaç göstermeden, pırıl pırıl, tertemiz, duru, arı bir güzellik. Anlayan anlıyor bunu tabii yani. Ben benim mesleğim Ben yani dini edebiyatçıyım. Ben okuduğum zaman nes oluyorum. Alman, Alman okumuş, Alman okumuş hikayesini anlatmıştım birkaç yerde Mevlüt gecelerinde yeri geliyor da anlatıyorum. Bizim Bursa'ya ziyarete gelmiş bir Alman elçisi de burada yeri gelmişken anlatalım meselenin, meselenin iyi anlaşılması bakımından. Almanya'dan elçi geldi Bursa'ya. Hükümet hemen zira, ziraat etmekte bir ziraatın öğretmeni Almanca biliyor falanca çalış diye... Onu mihmandar tayin etmiş. O da ona Bursa'yı gezdiriyor. Yıllar önce, 1930'lu yıllarda. Çelik Palat'ta misafir ediliyor elçi. Bu efendim, Kazım Efendi amca rahmetli de onun mihmandarlığını yapıyor. Gezdiriyor şehirde. Alman elçi dedi ki bir gün bana diyor Kazım Bey yarın da Süleyman Çelebi Hazretlerini ziyarete gidelim dedi diyor. Alman ya adam... Ben diyor onu böyle tarihi yerlere götürüyorum, önemli yerlere götürüyorum. Kendiliğinden demiş ki, yarın da Süleyman Çelebi hazretlerini ziyarete gidelim. Süleyman Çelebi öleli, dört asır geçti, beş asır geçti. Yani kabrimi ziyaret istiyor, Alman. Olur efendim demiş. Ertesi gün saat dokuzda gel. Tamam, vedalaşmış, ertesi gün gittim diyor Kazım amca. Alman Grand Tuvalet giyinmiş. Fırat giymiş. Elçi çok resmi bir kıyafetle giyinmiş. Öyle Grand Tuvalet yani en büyük kıyafet, en resmi reis Cumhur'un yanına çıkacakmış gibi kıyafet giyinmiş Alman. Elçi. Demiş efendim program mı değişti? Yere mi gideceğiz, valiye mi çıkacağız? Ne oluyor yani? Çok şey giyilmişsiniz Yani insan mezarlığa giderken... ...spor giyinir. Bot giyer, bilmem ne giyer, diken vardır... ...çalı vardır, çırpı vardır... ...bu böyle reis-i cumhurun yanına çıkacak kıyafet ne? Program mı değişti efendim? Yok demiş. Aynen. Akşam konuştuğumuz gibi Süleyman Çelebi'ye gideceğiz. Böyle giymişsiniz de efendim. Demiş ki... ...Kazım Bey... Sen söyler misin? Hangi şairde gördün bu anlatımdaki muhteşem kudreti, şu beyitteki muhteşem ifadeyi hangi şairde gördün sen demiş. Süleyman Çelebi'nin şu beytini söylemiş. Dedi gördüm ol Habib'in anesi bir acet nur kim güneş pervanesi berkulup çıktı evinden nagehan, göklere dek nur ile doldu cihan. Ne demek? O, o Habibullah, Resulullah'ın annesi dedi ki, dedi gördüm o Habib'in annesi görmüş. Ne görmüş? Bir acep nur kim? Güneş pervanesi. Bir öyle enteresan, muhteşem nur gördüm ki güneş onun etrafında pır pır pır, pır dönüyor. Güneş dönüp kalıyor da güneş onun etrafında dönüyor. Öyle bir nur gördüm. Bir acayip nur gördüm. Bir acep nur kim? Güneş pervanesi. Berkuruk çıktı evinden. Nagihan, ansızın evimden parıldayarak böyle bir nur, güneşin pervane gibi etrafında döneceği muhteşem bir nur evimden çıktı, göklere dek nur ile doldu cihan. Her taraf nur doldu diye anlatıyor doğumun nasıl olduğunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl doğduğunu anlatıyor. Şimdi bu anlatıma hayran olmuş da, anlatıma hayran olmuş da Alman bizim Kazım diye soruyor rahmetiye. Söyler misin? Bu kadar güzel şiir söylemiş. Hangi şair var cihanda diyor. Bak nasıl erbabı biliyor Alman ama tabii Türkiye'de elçilik yapacağım falan diye Türkiye'de biyatı okumuş demek ki biliyor adam. Şeyi böyle söylemiş. Gittik diyor kabristana. O zaman diyor şey yok diyor. Kabirde böyle selvi yok. Döşeme taşlar yok. Mezar yok. Abide yok. Bir şey yok diyor. Nezarların arasında Süleyman Çelebi'nin kabrini bulduk diyor. Karşıya bir durdu diyor. Bir hazır ol vaziyetine geldi diyor Alman elçisi. O fırakla, kıyafetle böyle beş dakika çakıldı durdu diyor. Şey gibi durdu diyor böyle. Kazık gibi durdu diyor. Yani saygısını öyle ifade ediyor Alman. Yani mezardaki ne? o kadar saygı duyuyor ki o kadar sevgi ve saygı duyuyor ki Veysi Cumhur'un yanına çıkar gibi giyiniyor ve karşısında etpençe divan dururuz biz. O önler öldürüyor O hazır ol duruyor. Kazık gibi böyle çakılmış beş dakika durmuş. Ondan sonra o bay be bizim kültürümüzden ne adamlar yetişmiş Almanlar bile hayran diye bizimkiler ondan sonra ayıkıyorlar. Ondan sonra kabir tamir ediliyor. Ondan sonra Selvi dikiliyor, Güzel bir kabirdir o. Bursa'da çekirgeye giderken Süleyman Çelebi'nin kabiri çok latif bir kabirdir. Ondan sonra oraya o yapılıyor. Hem de o Alman'ın be beğendiği beyitler oraya kazınmış. Ha, Alman bunu beğenmiş diye. Ne hale geldik ya? Ey Müslümanlar ne hale geldik ki? Kendi kıymetimizi biz bilmiyoruz da, Almanlar biliyor da Almanlar beğendi diye biz de kendi şeylerimizi sonradan beğenmeye başlıyoruz. Ha Süleyman Çelebi iyiymiş ya. Nereden bildin? Günaydın, hayırlı sabahlar. Geçmiş olsun. Uyandın demek ki. Nereden bildin Süleyman Çelebi'nin büyük adam olduğunu? Alman büyük adam dedi de ondan bildi. Aferin be. Maşallah. Efeci akıllanmaya başladı bizim dilde. Gördün mü? Hemen Almanın şeyinden çık diye anladı. Tabi işin bu latife tarafı bu sözleri nereden çıkarttık? Efendim bunların hepsini dinin aslına esasına uygun olması noktasından çıkarttık. Aslı esası şaşalı görünmeyebilir. Çok böyle cerdedeli görünmeyebilir. Çok alangirli, süslü püslü ne diyorlar ona? Şatafatlı filan olmayabilir. Basır tabirleri filan var. Olmayabilir. Ama şatafat güzellik alameti değildir. Asıl büyük büyük şaheserler şatafatsız güzeldir. Yalın güzellik vardır. Serapa süzme güzellik vardır yani. Süzme bal gibi, kaymak gibi güzellik vardır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sünnet-i Seniye öyle güzeldir. Sünnet-i Seniye'nin güzelliğini anlayan öyle anlar. Sünnet-i Seniye'ye uygun olduğu zaman, yattığı zaman horol horul uyurken o zevki alır. Neden? Sünnete uygun uyuyorum da ondan. Uykudan zevk alır. Ama sünnete uygun zamanda, teheccüd vaktinde kastığı zamanda uykusu da olsa, esnese de nefsi uyumayı çekse de efendim uyumayı da o zaman da ibadet etmek acı ama o da, da, daha tatlı. İşte sünnete uygun yaşam bu. Bunu sevmeye alışmalıyız. Farkı fark edebilmeliyiz zevzi anlayabilmeliyiz, güzelliği sezebilmeliyiz. Güzelin güzel olduğunu almandan öğrenmemeliyiz. Kendimizin bir estetiği olmalı. Estetik zevki olmalı, terazisi olmalı, kalbi olmalı, bu duygusu gelişmiş olmalı. En güzel yol ne? Peygamber Efendimizin sünneti yolu. Başkası ister beğensin, ister beğenmesin. Hocam bu sakal da şey mi? Ne oluyor yani böyle rücü gibi? Efendimiz sakal bırakmıştı onda. Sen kaydı ...tıraş olunca mı kendini güzel sanıyorsunuz? Kadınlara benzedin be adam. Ahkadan... ...ayşanım diyecek ne millet. Darılmayın, kusura bakmayın. sakalsızlar tuzar, bıyık Yani şey olsun diye... ...şeye geldi, bir lafı geldi de... ...tabii biliyorum kiminiz asker olur, kiminiz polis olur... ...kiminiz öğrenci olur. Bir sebebi vardır. Yani şeyinin. Ama... ...hani... ...özü gibi diyorlar sakala. Yani... Böcü gibi değil. Bu güzel. Neden? efendimiz sakal bırakmayı uygun de ondan güzel. Uyu dediği zaman uyumak güzel. Uyan dediği zaman uyanmak güzel. Şurada tüy kesilecek dediği zaman orayı kazımak güzel. Koltuk altında tüy kazınsın demiş. Baş üstüne ya Resulallah kazıyacağım. Harturt, harturt, harturt veya patküt patküt patküt orada kıl kalmayacak. Ama burada kılılacak. Aha burada olması lazım. Ben de uzatıyorum göbeğime kadar <gülüyor> neredeyse bu günlerde tıraş olma vakit bulamadım yani güzelliğin ölçüsü nedir muhterem kardeşlerim zevkler ve renkler tartışılmaz diyorlar doğrudur güzellik izafidir sana göre sinek tıraş güzel görünüyor vallahi ben gördükçe bir şey oluyorum ha koca adam ya sakal yok buyu yok niye böyle diye ben, ben de ondan rahatsız oluyorum neden o, o da bana çirkin görünüyor ben ona çirkin görünüyorum o bana çirkin görünüyor Ayıkla pirincin taşını. Şimdi ne olacak? Hadi bakalım Esat Hoca ile kapıştı falanca. Falanca adam kapıştı. Hangisi doğru? Ben bilmem. Ben Allah'ın aciz naçiz bir kuluyum. Temelde beklerim. Bakalım Resulullah'a sorun ne diyecek? Buyurun. Sorun bakalım Resulullah ne diyor? Mühim olan o işte. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Geliyor musun Kur'an-ı Kerim'in çizgisine? Öyle yamuk yamuk laf söylemek, efendim, şey yapmak yok. Gel Kur'an'ın çizgisine. Ben eksiksem ben kendimi düzelteyim. Ben de Kur'an-ı Kerim'in çizgisine geleyim. Sen de gel. Ben Resulullah'ın sünneti, seniyyesi çizgisine geleyim. Sen de gel. Orada buluşalım. Resulullah'ın yolunda buluşalım. Güzel değil mi? Kur'an'ın yolunda buluşalım. Güzel değil mi? Herkesin bir zeyfi var. Bugün pantolon giyiyor millet. Streç mi diyorlar? Tamamen vücuda yapışan pantolonları giyiyor hanımlar. Çorap pantolon giyiyor şimdi. O aşağıdan yukarıya bu efendim şurası kalsın burası but efendim burası fileto burası bonfile kontrfile. <gülüyor> Her şey. O olmaz. Niye olmaz hocam? Moda değil mi? Yani sen modaya karşı mısın? Üniversite hocası değil misin? Ben üniversite hocasıyım ama yani üniversite hocası olarak söylüyorum bunu. Efendim olmaz. Böyle olmaz. Nasıl olacak? Sünnete uygun olacak. Müslümansa ne demek sen Müslümanın ne de, ne demek oldu Müslümanın deyince? ben Allah'ın emrine, zevkine, arzusuna, tavsiyesine gösterdiği yola teslim olacağım. O yüzden demek. Olmaz böyle. İslamın çizgisine uyacağım. Ama hocam yakaladım şimdi seni. Sınırsız bir yere kaçamazsın. İslam kadınlara zulme erkeklere lütfe ediyor Kadınlara erkeklerin mirasının yarısını veriyor. Tamam yarısını veriyor. Var mı diyeceğim. Kur'an-ı Kerim'de var mı yok mu diye sor. Var. Tamam. Var mı diyeceksin şimdi? Allah'a itiraz mı Ama neden öyle yapmış? Ha, anlatayım. Ben, ben razıyım. Hiç vermese de razıyım. Benim rahmetli annem. Allah rahmet eylesin cümle geçmişlerimize. Benim dayımla miras konusunda kavga etmiştir, minakaşa etmiştir ama cihanda görünmemiş bir kavga. Niye? Abla, senin yedi tane çocuğun var. Gel şu mirası dörde bölelim. Dört kardeşiz. Hayır. Hayır. Ben yani Allah'ın verdiği kadarı istiyorum. Yarım istiyorum ben de. Diyordu yani. Neden? Allah öyle emretmiş. Vardı bir bildiği. Ben aç mı kaldım? Annem yarım yarım şey aldı diye Mirasdan açık mı kaldık hayır, açık mı kaldık hayır. Çünkü herkesin rızkını Allah ayrı veriyor. Ömründe rızkını veriyor. Neden kadına yarım vermiş? Erkeğe yük yüklemiş de ondan muhterem kardeşlerim. Hepimiz sorumluyuz. Hepimiz karımızdan sorumlu değil miyiz? Ne biçim adam ya eve ekmek bile getirmiyor demezler mi? O koca efendim Peruan gibi adam. Efendim karısının kesesinden yiyor demezler mi adama? Ayıptı değil mi? Onu ben doyuracağım, ben giydireceğim, ben bakacağım. Erteyim ya benim sorumluluğum altında, ben onu himaye ediyorum. Dışarıda meşakkatı ben çekerim, yükün altında ben inlerim. Efendim şirkette çamurda ben uğraşırım, yazda kışla ben sıkıntı çekerim. Hanım Hanımım rahat etsin evde, ben ona rızkı götürürüm. Allah benim üstüme yüklemiş o yükü. O yüke de razıyım çok şükür yarattı. Elhamdülillah. İyi ki bana bu kızı O da gittin. O kadar yüksek ki Her zaman söylüyorum. Şimdi de başarana söyleyeyim muhtemel kardeşlerim. Şimdi sen evlendin. Çocuğun oldu. Baba. Ananı baba büyüsün. Hayırlı evlat olsun. Saatlerden o sorun. Kadın tutturdun. Evde yapacak Bak isyanlar da şu gelmiyor. Kadın da Çocuklarınızı emzirmeyin demiyorum. Ama bir ihtimalden bahsediyorum. İnsan zaten severek emzirir. Emzirmiyorum. Çocuğumu emzirmiyorum dese adam İslam'a göre karısına ya sen doğurdun hem senin hem benim çocuğum emzir şunu diyemiyor. Neden? Evin yemesi, içmesi, barınması vesairesi kocanın görevi olduğu için, İslam'a göre gidecek, efendim inekten süt alacak, süt bebeğe yedirecek. Çarşıdan süt alacak, bebeğe süt anne tutacak eski devirde hani şimdiki gibi olmadığı, olmadığı zamanda diyelim. Çocuğa bakacak yani o kadar hanım, sultan hanım oluyor evde. Ah oh, gel Kehvin gel. Yaz, kış, otobüste Nedir o rezalet? Nedir o rezalet? Muhterem kardeşlerim. Otobüste kadın, erkek, içeri giriyor. Beyler yanaşalım. <gülüyor> Arkadan biraz daha ne git. Yer var. 15 santim. 15 santime 30 kişi daha. E ne oluyor? Konserve kutusuna kardalya balığı mı yerleştiriyor Otobüs mü? Bu başka şey mi? Arada kadınlar var. Zavallı kış günü evine girecek. Efendim aşağıda. Erkekler hurr hücum edince kadınlar birinci otobüste geride kalıyor. ikinci otobüste o da kalabalığın içine giriyor. Oradan itiliyor Buradan takılıyor Oluyor mu? İslam ne demiş? Çalış. Evine rütül Hadi bakalım. Erkeğe vazifeyi yüklemiş. Buna ne dersin? Hangisi daha iyi? İslam'ın ki daha iyi. İslam'ın ki daha iyi. Kadın bir yerde, erkek bir yerde. Akşama kadar çalış çocuk kadının elinde. Ben böyle aileler de gördüm. Benim tanıdığım, sevdiğim, bildiğim münevver aile var. Kız okumuş, iki tane desem biliyor, falan yerde müdire. Bey okumuş, hukuk fakültesini bitirmiş falan yerde avukat. E. Bir bilmem bilme, kadının evinde, Türkiye'mizdeki kadının elinde, davadan akşama çocuk, Anne terbiyesinden, sevgisinden şey yaparız da var olur. Vallahi karar. Çünkü o dadın, ancak işte şey, dadı bilen değil, evde hizmetçi bulayıp doda alınıyor. Şey o çocukların değerlisi sıfır altı. Sıfırın altına düşüyor. Halbuki annesi onu ne güzel yetiştirir. El bebek, bir bebek, terbiyeli, dur evladım, onu öyle yapma evladım diye. Ana terbiyesi demiyor muyuz? Yani insan, bir siyahdikten farklı, insan başka Farklı tamam, mirak da farklı, bilim de farklı, kuşam da farklı ama şu İslam ki daha iyi. Yani, kainatı yaratan Allah'ı, her şeyi bilen Allah'ın enge olduğu için sonunda onun iyi olduğu anlaşılıyor. İslam'a bugün hareket etmeyenlerin sonunda hepimiz pişman, yetişen olduğu çıkıyor. diye ondan. Çocuğumuzu yetiştirelim, efendim. Bale dersi verelim çocuğumuza. Ne Ver bakalım bale ders. Götür bakalım bale okuluna. Çocuk parmağının üstünde topaç gibi dokuz defa dönüyor. Aman ne güzel. Kilotunun üstünde eteği efendim şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Dikdörtgen, efendim kare, üçgen, prizma vesaire. Efendim. Sonra ortopedi doktoru diğer arkadaş diyor ki bütün kemik rahatsızlık rahatsızlık hepsinde neden? E her şeyin bir normali var bir anormali var. Kaburgaları anormal, kemikleri anormal, ayakları anormal, orkabetik yani. Kemik sisteminde problem. Gördün mü? Kendini bizi sözünden iyisin yaptın, kötüdürüm yaptın. Şehirden başlıyor diyor sakatlık. 40, küsur yaşlarına filan. Muhterem kardeşlerim, bir arkadaşımız Amerika'ya gitmiş, yemek koymuşlar önüne. Et. Yemen demiş. Demişler, domuz eti değil. Ye, domuz eti değil. Demiş ki, domuz eti olmasa bir de her et yenilmez İslam'a göre. Niye? Koyun eti, suh yemiyor musunuz siz Müslümanlar? Yeriz ama, İslami usule göre kesilirse yeriz. Nedir İslami usul? İslami usule göre kesilecek, kanı akacak zamanında. Aaa! Sahiden öyle mi? Evet öyle. Vay be demişler biz şimdi en son araştırmalara göre anladık ki biz eskiden kanı kaybolmasın vitamin olsun bilmem ne olsun etin içinde kalsın diye kafasına bir tokmak hayvanı burada edip öyle yiyorduk Efendim ha şimdi inceledik ki kan damarda kalınca çok çabuk bozuluyor eti dejener ediyor bozuyor akıtmak daha iyiymiş diye o bilimsel sonuca yeni vardı demek İslam bunu 1400 yıl önceden mi böyle söylüyordu? Evet, 1400 yıl önceden söylüyordu. Daha tıbbi araştırmalar bilinmeden söylüyordu. Böyle oluyor Musa kardeşlerim. Yani binlerce misal, sayısız misal. Gün de söyledim ya karşı tarafta, namaz kıl diyormuş bir füze subayı arkadaşlarına. Yok emekli olalım da öyle belki işimizden oluruz filan diyormuş onlar da. Emekli olayım bir ev sahibi olayım. Ondan sonra namaz kılarız filan diyormuş. Onlar öyle dedi diyor. Ben de vallahi işimden de atsalar kesseler de ne yapsalar ben namazı vaktimde kılarım dedim diyor. Ben namazı kıldım diyor. Onlar belki işimizden atılırız ev bak sahibi olamayız filan diye diyor. Kılmadılar o zaman namaz diyor. Ya diyor kimisi emekli olmadı diyor, ya da emekli olsa bile ev sahibi değil diyor. Ben bugün diyor Allah bana üç tane ev nasip etti. Helal bin Allah üç tane evim var diyor. Muhterem kardeşlerim, İslam'ın yolu en kesilme yoldur, en güzel sonuca en kesilme yoldan götürür. İslam'ın olmayan yol yol yol en dolan başlı yoldur. Sonunda uçurumlardan birisinde yuvarlanır insan, sonuca ulaşamaz. Repo. Bir gecede %800, %900, %1000, %1200 %100, %100, %100, %100, %100, %100, oluyor muyuz? Reboppa'yı <gülüyor> <gülüyor> kaçtılardan okuyoruz? Oooo! Tamam, ne kadar kasar? Hasla balıklamak evladım, rahmetlerden, evde atar gibi hain denizin içine Cum Bak, işte burada bana kadar geçeceksiniz bir gecede, şu kadar Ne oldu maşallah Gelin bakalım Gelin bakalım. Eylem hocalar. Faizciler. Gelin bakalım. Kaçmayın. Ne oldu şimdi? Memleket batıyor. Memleket batıyor. Faizler şeyden. Ay bakalım şu kaç katıları yaptı, bu böyle yaptı, bilmem ne. Sen misin? Başka yerlerden razı ve araya işte bu yurt. Efendim falanca adam şöyle yaptı böyle yaptı da bilmem şu kadar para kazandı. Şöyle haksızlık etti, böyle haksızlık etti, şöyle yalan yaptı, böyle yaptı. Ama karısına felç gelmiş biraz sonra. Basında öyle öyle şey yapar. Hocam senin söylediğin hiçbir zarara uğramadım, ben paraları çuvala doldurdum, kaçtım Arjantin'e, orada deniz kenarında bir villa tuttum, efendim yaşıyorum. Daha bakalım ne kadar yaşayacaksın, ne olacak bakalım, göreceğiz. Sorunun nasıl olacağını göreceğiz, yani Allah'a aykırı giden hiçbir insan iflah olmamıştır. Allah'ın yolunda yürümekten gayri akıllıca iş yoktur. Akıllı olan insan Allah'ın yolunda yürür, Peygamber Efendimiz'in yolunda yürür. Bunu anlatmaya çalışıyoruz ama ben buna yani milyar kere, sanfis kere inanıyorum biliyorum müsaade ama bunu inanmayan insanlar şüpheyle karşılıyor. Kabul edemiyor yani aslında onun materyali bir şeyde sahibetmiyor. Bir de o değişiklik. Bir de sen bir de bir de tek kafana toplaya Ondan sonra sen de anlarsın. Ya anlarsın, anlamadan gidelim. Ya anlarsın, anlamadan gündem. Aslında senin için güzel bir şey. Ama şunu öğreniyoruz ki bu adı şeriften, yol veylem vermemizin yoludur. Sapmak, seyahat, sermak yok. Evet. Sünnet-i seniyye yolundan yürüyeceğiz. İcat çıkartmayacağız dinde. Dinde uyduruk şey, icat çıkartmayacağız. Sünnet-i seniyye uyuyacağız. Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürüyeceğiz. Adım adım Efendim, hak yolda yürüyeceğiz batıla sapmayacağız bunu anlıyoruz neden öyle olmadığı zaman din bozulacağı için cezası çok büyük dini bozmanın felaketi çok muazzam olduğuna bak şimdi bugün Hristiyanlar Hazreti İsa'ya tapıyor e Hazreti İsa Allah'ın kulu doğmuş bebekliği var büyümesi var ve filan yani Hazreti İsa'ya tapıyor Hazreti İsa Allah'ın peygamberiydi yani Hristiyanlar İncil'de başka peygamber adı duymadılar mı Musa'yı bilmiyorlar mı Adem Aleyhisselam'ı, Hz. Aleyhisselam bilmiyorlar mı? Onlar peygamber. İşte Adem, İdris, Nuh, Şeyt, Efendim vesaire, vesaire, vesaire, vesaire, Hz. Musa, Tekeria, Yahya, İsa, eyüp Yunus Efendim. İşte onlar gibi bir peygamber o da. Burası.